Yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve öykülerimizin kahramanları bizzat programımıza konuk olup kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Bugün de yine çok özel çok değerli bir isim bizlerle birlikte çok ilginç bir yaşam öyküsüyle beraber konuğumuz sevgili Şenur Ülker. Şenur Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz size öncelikle bunun için. Ben çok teşekkür ederim sağ olun yani beni böyle bir programa davet ettiğiniz için Kenan. Sağ olun çok teşekkürler. Peki sormak istiyorum Şenur Hanım'ın yaşam öyküsü nerede ne zaman nasıl başladı? Ee, yaşam öyküm nerede başladı? İstanbul Eyüp Şantin'de iki katlı ahşap bir binada e, eski bir binada e, dünyaya geldim. Eyüp'te e, kısacası doğdum. Galpaşa e, Mahallesi'nde büyüdüm ve Fikmaz Sokak'ta büyüdüm. Eski eski sokaklar diyebiliriz bizim mekanlara. Yani Eyüp, sen, Eyüp semti zaten İstanbul için e, eski semtlerinden, İstanbul'un en eski semtlerinden, en özel semtlerinden bir tanesi. Siz <gülüyor> o semtte ahşap iki katlı bir binada, tam bir e, İstanbul kokan yıllarda... Dünyaya gözünüzü açmışsınız anladığımız kadarıyla. Peki nasıl bir çocukluk yaşadınız o eski Eyüp semtinde? Birazcık bize o yıllardan, o yıllardaki Şenur Hanım'ın yaşam öyküsünden bahseder misiniz? Ee, bahsedeyim. Ee, ben yaşam öyküsünün şeye başlamak istiyorum. Bizim sokaklarımız çıkmaz sokaklardı. Çıkmaz sokak diye bir şey olmadığını daha küçük yaşta öğrendim. Yani oyunlarla tabii çocuklar büyüyor biliyorsunuz. Evet. İlk oyunlarımdan birisi de çıkmaz sokakları keşfetmektir. Acaba buralar bir yere çıkar mı diye. Ee, inanın bana kendi Zalpışı e, mahallesinin içinde e, üç tane çıkmaz delilen yerden çıkış yeri buldum. Ve e, benim için hayat demek hiçbir zaman çıkmayan bir yol yokmuş, her yer bir yere çıkıyormuş diye başladım. Daha küçük yaşta çocuklukta oyunlarla beraber çıkmaz sokakların aslında çıkılabileceğini kendimizde kanıtladınız ve belki de yaşamınızı sonraki yıllarda şekillendiren en önemli felsefelerinizden bir tanesi bu olmuş olabilir. Peki nasıl bir çocukluktu? Ee, anladığımız gibi keşfetmeyi seven çocuk bir çocuktunuz. Başka neler yapardınız? Nasıl geçerdi o yıllarda günler? Bizim çocukluğumuz hep sokakta geçti. Zalpaşa mahallesi'nin karşısında da Zalpaşa camimiz vardı. Zal Paşa Camisi. Zal Paşa Camisi'nin içinde hem annemize su taşıyarak şadırvandan, hem orada e, eğitimler görerek, hem de oradaki e, kuleyenin içinde küçük küçük evler vardı. O evlerde. Fakir aile çocukları yaşardı. O fakir aile çocuklarıyla oyuncaklarımızı paylaşarak, oyuncaklarla oynayarak çok neşeli, çok güzel vakitler geçirdik. Peki daha sonra okul hayatı başladı herhalde okula gittiniz diye düşünüyorum. Evet, okula da gittik şöyle. Hayat o zamanlar biraz zor gibi gözükebilir ama çocuklara hiçbir şey zor değildi. İlk üç günü anlatayım. Okula ilk üç gün giderken annem bizi kendi götürmek istiyor tabii. Anneme dedim ki, herkesin annesi gelmiyor görüyorsun. Sokakta kimsenin annesi yok. Ben tek başıma gidebilirim ve anneme üç gün zorla beni götürdü ama dördüncü gün asla götürmedim. Kendi başıma okuluma gidip geldim. Üstelik de çok mişakkatli yollardı çünkü biri Akar Çeşme diye bir ee, mahallemiz var. O mahalle bir akardı yani şöyle çamur doluydu. Evet. ben o çamurlu yolları çok aşındırdım ama severek çamurlu okul yollarını okul sevgisiyle koşa koşa aşındıran bir evet. Şenur Ülker bir çocuk o yıllarda peki Hı? daha sonra okul hayatı nasıl devam etti neler yaptınız okul hayatı ilk 3 yıl öğretmenimizin ee, neden bilmiyorum bir sebeple başı çok ağrıyordu ve bize e, çocuklar kitap okuyun diyerek geçerdi ben kitap okumayı İlk öğretmenimden öğrendim, Hüseyin İzbaşı öğretmenimden ve çok e, severek kitap okumayı, müthiş derecede kitap okumayı seviyorum. O yıllarda bu alışkanlık haline geldi ve okullarda bize sadece e, eğitim verilmezdi. Bazı böyle e, özelliklerimiz, birisi el işi dersleri de yapardık. Bu el işi derslerinde de birçok eğitim almışızdı. Okur yıllarım çok zevkli geçti diyebilirim. Ee, Okumayı öğrenmeyi çok seviyordum. Belki de bu sebeple bazen öğretmenim bana şakalar yapardı. Sınıf içinde duygusal bir çocuktum. Ee, tahtaya kaldırır ve sen nörsenin sınıfta kaldır sınıfta kalacaksın bu sene biliyor musun derdi. Ben de üngür üngür ağlardım. Sonra şaka yaptığı diye söylerdi. Biraz belki acıklı bir hikaye olabilir ama ben de alman olarak kalmıştır. Ama demek ki hırslı bir öğrenciydim. Bu şekilde devam etti. Peki iyi. gün geldi okul hayatı bitti ve iş yaşamı başladı. Çalışmaya başladınız. Evet. Ee, Eyüp de Eyüp Lisesi'nde liseyi bitirdim. Sen Lisesi bölümünde ve şöyle e, Eyüp Kıhanlısı'nın içinden geçerdik. Biz Eyüp çok e, böyle ulve bir yardımcı. Çünkü e, burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin gerçekten ruhaniyetini yaşadığına inanıyorum. Oradan geçerken dualarla geçerdik. Eyüp Lisesi'ne giderken... E, doğaya da çok inanan bir insanım. E, lise yıllarım bu şekilde bitti. Sonrasında üniversite hayatımız başlayacaktı ama bazı sebeplerden dolayı üniversite olmadı. En iyi dershanelerde eğitim gördüm. Arkasından bilgisayarla ilgili ders görmüş olduğum konuyla ilgili de e, iş hayatım başladı. İş hayatında neler yaptınız Şenron'un bilgisayarla ilgili? <gülüyor> şöyle sistem sorumlusu olarak uzun seneler çalıştım firmalar içinde tekstil programı eğitmenliği yaptım ve bilgisayarlarla çalışmalar yaptırdım birçok kişiye eğitim verdim tekstil programının eğitmenliğini yaptım sonra 10 senelik bir çalışmaydı bu Sonrasında çocukların dünyaya gelmiyordu. Biraz zor bir dönem yaşadım. Bu arada, Arkasında... bu arada evlendiniz tabii ki. Ee, <gülüyor> evlilik yaptınız. <gülüyor> ee, sonrasında bir yandan da e, iş yaşamı devam ediyordu. Hem çalışırken e, bir yandan da çocuk sahibi olmak istediniz ama o dönemde o yoğun stresli çalışma hayatıyla e, çocuğunuz olmuyordu. Ne yaptınız? Çocuklarım dünyaya gel, e, gelmesi için gene Eyüp Sultan Hazretlerinin hürmetine çok inandığımı söylemiştim size, ruhaniyetine. Bir sene Hazretlerin oraya gittim ve dua ettim. Dedim Allah'ım bana çocuk verle. Ve Allah ismini de ilk çocuğumun isminde Eyüp koyacağım dedim. Ve e, dünya Eyüp dünyaya geldi. Oğlumun ismini de hep koydum. Arkasından iki sene sonra da bir kızım dünyaya geldi. Esra isminde. Onun da Esma Esra koyduk hmm. ee, Yani iki çocuk sahibiyim. Allah, hani inşallah uzun ömürler versin. İnşallah. Sağlıklı. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz çocuklarınıza da. Amin. Peki iş yaşamını bıraktınız siz çocuk sahibi olabilmek için. Ve e, ardından Hı -hı. çocuklarınız dünyaya geldi. Çocuklarınız küçüktü. Bir gün ne oldu? Çocuklarım küçüktü. Ee, oyunlarla geçen mekanım olan Zal Mahmut Paşa ya bir gün yolum düştü. Ee, beyim oradan mehterle uğraşıyordu, mehterden ee, mehter, mehter takımındaydı ve mehter dinlemek için mehter dersi dinlemek için çocuklarımı aldım camiye gittim. İkisi de arabanın içinde çünkü çok küçükler. Ee, birisi üç bu yaşında, diğeri de beş yaşındaydı. Ee, küçük küçük atölyeler kurulmuş. Bu atölyeler. Burada ne yapıyorsunuz diye sordum. Ee, biz burada oyuncak yapmayı öğretiyoruz dedi ee, Devin Hanım öğretmenimiz. Ee, siz de dedi böyle bir çalışmanın içine katılmak istemez misiniz? İster misiniz? Çok isterim dedim ama benim çocuklarım çok küçük bakacak kimse yok şu anda. Ama dedi burada küçük bir kreşimiz var. Çocuklarınıza burada iş bakılacak dedi ve serüven benim e, oyuncak serüvenim bu şekilde başladı. Aslında oyuncak... E, dersi vermek, çocuklarıma oyuncak öğretmek amacıyla başlamış olduğum bir serüven kendi mesleğim haline dönüştü. Evet şimdi birazcık aslında onu konuşacağız. Bugün sizinle yolumuzun kesişmesi oyuncakların dünyası sayesinde oldu biraz da. Dolayısıyla evet. siz daha çocuklarınız küçük yaştayken e, onları, e, onlarla beraber aslında keşfettiğiniz oyuncak yapımı atölyesi ve sonrasında da o bu atölye, o uğraş sizi bugün nerelere taşıdı? Nasıl mesleğiniz oldu? Birazcık bundan bahsedeceğiz dinleyicilerimize. Siz o gün e, okursa çocuklarınızı da yakınındaki kreşe bırakma imkanı sayesinde başladınız ve nasıl ilerledi süreç? Neler yaptınız sonrasında? E, ben şöyle söylüyorum doğum tarihim 2005 olarak vermek istiyorum. Yani gerçekten o gün çocuklarıma eğitim ver verebilirim diye yola çıkmıştım ama e, dediğim gibi bir mesleğim oldu bu sayede. Evet nasıl başladı? Eyüp Oyuncakları eğitimini e, biz aldıktan sonra burası bir projeydi aslında 2005 yılında yapılmış Avrupa Birliği projesi e, Fenerbolat Kadınların İstihdam Etme Projesi'ydi ama burada Eyüp Belediyesi de desteğiyle Eyüp Aa, pardon. E, 2005 yılında 2000, 2000, hiç önemli değil 2005 yılında e, siz e, bir e, proje sayesinde aslında e, oyuncak yapımıyla tanıştınız ve e, belediyede e, bu projeyi katkı sağlıyordu. E, devam edelim. Sonrasında nasıl devam etti? Evet. E, bu projede Eyüp Oyuncakları eğitimini aldıktan sonra biz 12 kadın kooperatif kurmaya karar verdik. 2006 yılında kooperatifimizi kurduk ve kooperatifte e, 3 senede yöneticilik yapmış oldum. Kooperatifte 12 sene boyunca Eyüp Oyuncakları'nı hem tanıttık hem yaptık her şeyle e, fuarlara katıldık e, yani evi boyuncakları anlamında inanın bana çok büyük bir serüven e, yaşadık hatta bu serüvenin içinde başlangıç olarak şunu söyleyebilirim çocuklarım çok küçüktü Biri 3-5 yaşındaydı benim orada çocuklarla birlikte bulunmam çok zordu kooperatif e, ilk kooperatif kurucularındanım ama ilk çalışmalarımı küçük bir makine alarak e, bizim küçük bir bahçemiz vardı o bahçenin içinde e, kendi başıma yaparak ve bunu da kooperatife vererek başladım ilk çalışmalarım bu şekildeydi. Evet. Bu arada şey isterseniz an... şöyle bir kere daha toparlayalım. Siz 2005 yılında aslında Avrupa Birliği projesi bir Avrupa Birliği projesiyle beraber Eyüp oyuncaklarını geleneksel Eyüp semtine ait, Eyüp oyuncaklarını eski ahşap oyuncakları yapmaya başlıyorsunuz. Birazcık Eyüp oyuncakları nedir ondan da bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Siz bu projeyle bununla tanışıyorsunuz ama ardından e, bu kursa devam eden kadınlarla beraber 12 kadın bir araya gelerek bunun e, kooperatifini kuruyorsunuz. Oyuncak üreten ve buradan istihdam yaratan bir kooperatife dönüştürüyorsunuz. Doğru aktardım evet. hikayeyi değil mi? Evet, evet. Oyuncakları nedir? Nedir özelliği ip oyuncaklarının? Biraz bundan bahsedelim mi dinleyicilerimize? EİP ee, oyuncakları şöyle e, tahtadan, ahşaptan, deriden ve çamurdan oluşan 500 sene evvelinde Eyüp yapılmış olan e, ve e, binasyon 35 yılında da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu oyuncaklardan bahsetmiş olduğu 100 oyuncakçı dükkanının ve 105 esnafın Eyüp semtinde e, e, konumlandığı ve bunların da e, 100 sene evvelinde binasyon 35 yılında 100 oyuncakçı dükkanı demek büyük bir sanayinin de burada oluştuğu e, oyuncakçılık merkezi aslında. Eyüp, geleneksel Eyüp oyuncaklarının oyuncak merkezi. Dolayısıyla zamanında oyuncak dediğiniz gibi oyuncak endüstrisinin o zamanların oyuncak sanayisinin var olduğu bir oyuncak merkezeyip ve birbirinden değerli oyuncaklar o yıllarda üretiliyor. O dönemin çocuklarına hizmet ediyor. Yıllar sonra 12 cesur yürekli kadın bu kurstan öğrendikleriyle beraber bir kooperatif kurarak o geleneksel oyuncakları tekrar yaşatmaya kalkıyor. Ve bugünlere kadar geldi devam ediyor bu uğraş ee, neler yaşadınız bu süreçte ee, az önce de bahsettiniz tabi ki zorlukları olmuştur evinizin bahçesinde çocuklarınızı bırakamadığınız için kendi evinizde üretim yaptığınız dönemler de oldu ama e, nasıl geçti süreç bu zorluklarla nasıl aştınız neler başardınız biraz bahsetmek ister misiniz ee, aslında girişimcilik anlamında o kadar çok e, detaylı e, bir tecrübeye sahibiz ki biz bu konuda. Kooperatif, mi? Kooperatif öyle zor, kolay değil. Yani böyle göründüğü kadar kolay değil. Hani birlikte e, çalışmak e, özveri istiyor. E, bayanlarla birlikteyiz ve herkesin kendine harf e, karakteri, özelliği var. E, benim özelliklerimden en önemli özelliklerimden birisi de ee, çok fazla e, birincisi çok çalışkanım ikincisi de çok hırslıyım yani bir şeyleri çok çok iyi yapılması işte e, çok iyi yerlere gelmesi gerektiği konusunda e, böyle e, bir çabam vardı hala da aynı şekilde çabam devam ediyor e, biz orada ne zorluklar çektik ilk önce zorluklardan bahsetmek yerine aslında biz e, en önemli olayı yaptık e, markalaştık evet. yani ne oyuncaklarını bir marka haline getirdik. Ee, çocuklarımıza nasıl e, bu oyuncakları sevdirebiliriz diye e, bir çabanın içinde e, çocuklara oyuncakların bilme yollarını öğrendik ve çocuklara nasıl muhatap, e, çocuklarla nasıl konuşulur, nasıl muhatap olunur. Çocuklarımıza daha fazla yardımcı nasıl olabiliriz diye baktığımızda kendi içimizde, bünyemizde eğitimlerden geçti Ben özellikle kendimle ilgili olan bir eğitimden bahsedeyim. Ee, bu süre zarfında haftada bir gün kendimizi ayırmamız gerektiğini düşünerek bir teklifte bulundum arkadaşlara. Yani o bir gün bize ait olsun dedim. Ve kabul edildi. Herkes haftada bir gün kendini ayırdı. O günde e, ne yapmak istiyorsa onu yaptı. Ama ben şunu yaptım. Montessori eğitimi veren bir kurumda e, kendimi eğitmek amacıyla ve orada gönüllü olarak e, hem eğitim verdim hem de kendime eğittim. Yani e, güzel bir mekanda çocuklara artık materyallerden e, aynı zamanda da bilmiş olmuş oldum, öğrenmiş oldum marangozluk eğitimi ile ilgili olarak dersler vererek ve iyi bir e, çocuklarla ilgili mangatlığın nasıl olduğunu e, Evet, doğru iletişim sunmayı öğrendiniz. Yani aslında Hı? sadece oyuncak yapmak değil, oyuncak yaparken çocuklarla doğru iletişim kurmak, yaptığınız işi layıkıyla yapabilmek için çocuklara hitap evet. eden bir ürün geliştiriyorsunuz. Çünkü bunda Hı? eğitim için e, kendinizi geliştirmek için de farklı farklı uğraşların, alanların peşinden koştunuz. Peki bu arada çocuklarımız Hı? büyüdü, kendi yaşamınız devam ediyordu. E, aileniz, çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, çevreniz nasıl tepkiler verdi? E, neler yaşadınız? Kendi yaşadığımıza dönersek ee, biraz. Evet. E, işte, bayan olarak çalışmanızın zor olduğunu herkes e, biliyor. E, aile olarak şöyle. E, bana hep saygılıydı. Yani e, oyuncak yapmama kimse karşı çıkmadı. Hatta e, e, çok güzel bir şekilde ilerleyen bir süreçti. Çünkü e, biz kooperatistiyken her şey düzenliydi. Yani... Çıkış saatlerimiz belliydi, e, ne yapmamız gerektiği belliydi. E, fakat e, şöyle, e, ben asıl anlamdaki girişimciliği 2017 yılında gerçekleştirdim. Ne yaptınız? 2017 yılında asıl e, benim bu mesleği tamamen kendi başıma ve daha da iyi yerlere getirmek için başka bir mücadelenin içine girmem gerektiğini gördüm. E, Kooperatiften ayrıldım. Ve kendi e, Kostip eğitimi olarak belli bir para yardımıyla bir de e, bir ortakla birlikte e, yeni bir işletme kurdum. Evet. Bu e, işletmem e, e, benim hayallerimin daha doğrusu 12 senelik hayalimin gerçekleşmiş olduğu bir yerdir. Ama şöyle e, hiç parasız param olmadan başlamış olduğum bir yer. Başlangıçta hem para kazanmak zorundaydım hem oyuncaklarımı çok iyi yapmayı biliyordum ama eğitmiş olduğum kimse o sırada olmadığı için bütün oyuncaklarımı kendim yapmam gerekiyordu aynı zamanda da oyuncakları çocuklara eğitim olarak vermem gerekiyordu komple böyle e, nasıl diyeyim size atölyenin ve pazarlamanın efendime söyleyeyim diğer detayların her türlü e, gücünün olması gerektiği bir ortamın içine girdim iki sene boyunca 12'lere, saat 12'lere, hatta 2'lere, 12 3'lere kadar çalıştığım ama zevkle ama e, şirkle çalışmış olduğum e, oyuncaklarımı geleneğimizi yaşatmak adına e, çabaladığım bir serüvenin içine atıldım. Evet. Bugün hala devam ediyorsunuz E-İP oyuncaklarını e, üretmeye Hı. devam ediyorsunuz. Bu geleneği yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bir yandan da çocuklara Oyuncak üretmeye, onların hayallerini süslemeye devam ediyorsunuz. E, nedir geleceğe dair hayalleriniz, planlarınız neler yapmak istiyorsunuz? Artık kendi girişiminizi de kurdunuz. Dolayısıyla geleceğe dair birazcık planlarımızdan, hayallerimizden bahsedelim mi? E, tabii ki. E, oyuncak merakları deyince konu biraz hani geniş kapsamlı oluyor, biliyorsunuz. E, Yürü, ben şöyle söyleyeyim, yani e, oyun e, bizim doğumumuzla başlıyor aslında, oyun ve oyuncak. E, doğumumuzdan sonra da bu şekilde devam ediyor ve e, geleneğimizi yaşatmak adına öncelikle müzemi ve bu, bu arada benim oyuncak mekanım bir müze. Müzemizi ve oyuncaklarımızı burada e, şu anda tanıtıyorum. Bunu yaparken de özen gösterdiğim en önemli konuda çocuklarımızın ee, yaş gruplarına göre de hitap ediyorum. Ona, Onlara hazırladığımız hikayeler var. Hikayelerle anlatım yaparak akıllarında kalmasını sağlıyorum. Sonra da veyip oyuncağını güzel bir şekilde boyamalarını ve sağlayarak burada kendi hayallerle sürdükleri oyuncakların hepsini e, onlara vererek, teslim ederek aslında bir hayali kurgulayıp bir hayalle birlikte e, yola devam ediyorum. Şöyle, bundan sonra ne yapmak istiyorum? İyi oyuncaklarının daha iyi yerlere gelmesi için oyuncakları sadece Eyüp semtinde değil, diğer şehirlerimizde de tanıtmak, aslında ülke bazında tanıtmak istiyorum. Bununla ilgili çok güzel projelerim var. Bu projeleri hayata geçirmek istiyorum. Projelerin hayata geçmesi için de, inanın bana, elimden gelen en büyük özelliği gösteriyorum ve birçok yerle de, bu, Bu çalışmaların inşallah yapacağım. devam edeceği. Hiç yok bundan. Şenur Hanım, peki e, siz dediğim gibi bir kadın girişimcisiniz aslında e, ve geleneksel bir sanatı yaşatıyorsunuz ve hiç aklınızda yokken bu işe giriştiniz yıllarca emek verdiniz ve bir yere getirmeye çalışıyorsunuz bu işi daha da büyütmeye çalışıyorsunuz. Şu an programınızı dinleyen e, girişimci olmayı isteyen kadın veya erkek dinleyenlerimiz vardır. E, onlara peki ne söylemek istersiniz? Ne tavsiye etmek istersiniz? Cesaretle adım atmaları için e, onlara vereceğiniz çeşitli tavsiyeler var mıdır? Yavaş yavaş son, programımızın da sonuna geliyoruz. E, sizlerden e, bu konuda son mesajlarınızı rica edelim. E, ben e, ne söylemek isterim? Ya, girişimci kadının ...ve aslında benim en büyük hayallerimden birisi... E, ...bu zamana kadar yaşamış olduklarımızın... ...bir hikayesini yazmamız gerektiğini istiyorum. Geçimci, girişimci olan kadınlarımıza... ...bir tavsiyem de... ...kesinlikle hayallerini bırakmasınlar... ...ve peşinden koysunlar. E, yapmış oldukları neyse... E, ...ümit ederek e, yapsınlar ve... E, ...zaten seviyorlarsa... ...sevmiş oldukları ise... E, ...bu da en önemli olaydır. Sevdikleri olay... ...onları belli bir yere getirecektir diye düşünüyorum... Ee, en son gözlerimizi kapattığımız günde insanlara örnek olabileceğimiz bir girişimci hikayesi bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, rahat uyuyabileceğimiz e, bir girişimci hikayesi bırakmamızı istiyorum. Tüm hayallerinin gerçek olması dileğiyle hepsini e, gönülden öpüyorum. Yani Çünkü o kadar çok e, özveri ve e, bu işin içinde... E, hayat var ki o hayatı hepsinin e, özellikle yazmasını e, istiyorum ben hala e, hayat hikayemi inanın bana e, hem yazıyorum e, hem de e, hayallerimin peşindeyim daha hala hayallerimin peşindeyim daha, Devam daha hikayeyi yazacak çok sayfa var bu hayat hikayesini ekleyecek çok anımız var bundan da eminiz galiba içinizdeki hepimiz içimizdeki sevgiyi o tutkuyu bulduk mu o zaman e, ne imkansız diye bir şey kalıyor ne o özveri, o zorluklar hepsi bir anda ortadan kayboluyor. Yeter ki o tutkuyu bulup onun peşinden gidelim. Öyle mi Kesin... sizce de Şenil Hanım? Kesinlikle bence öyle. Tutkunun peşinden gitmek gerekiyor. Zaten e, tutkusu olmayan gibi şimdi olamaz diye düşünüyorum. E, yani en başta en, en önemli özelliğimiz tutkumuz olmalı. Çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuşulduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle anlattınız. Oyuncaklara adanmış bir yaşam diyebiliriz herhalde artık geri bıraktığımız yıllardan dolayı. Evet, e, oyuncakların O renkli dünyasında e, siz de bunu kuşaktan kuşağa taşımaya çalışan, e, bu kültürü yaşatmaya çalışan bir simgesiniz. Bir kadın girişimcisiniz ve hiç aklınızda Hı. yokken az önce de söylediğimiz gibi, Yepyeni bir alanda kendinizi var etme mücadelesi başka kadınlara da ilham olmuş durumda. Bugün programımıza konuk olduğunuz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çıkmaz sokak yoktur diyorum. Herkes bir gün bir sokaktan çıkacaktır mutlaka. Tamam. Mutlaka. Ee, çok. çok ben çok teşekkür ederim bu yayından dolayı Kenan Bey. Çok diliyorum. Çok teşekkürler. Evet efendim. Bugün programımızın konu sevgili Şenlur. Ülker de Hanım az önce de söylediğimiz gibi bir kadın girişimci ve oyuncaklara kendisine adamış. O tutkuyla, ilk günkü o heyecanla oyuncaklara dört elle sarılmış ve Eyüp oyuncaklarını İstanbul'un o eski güzel semtlerinden Eyüp semtinin geleneksel oyuncaklarını yaşatmaya çalışan, bunu yeni kuşaklara aktarmaya bugünün günümüzün tabletlerle daha yakından temas kuran onların dünyasından dünyaya bakan çocuklarına anlatmaya çalışan bir cesur yürek ve kendisi gibi cesur yürekli kadınlarla bir araya gelip işte kadınlar bir araya geldiklerinde ve istediklerinde neleri başarıyor bir örnekte kendisi belki de e, oyuncak üretmeye başlayan, oyuncakların dünyasına giren, ürettiği oyuncakları daha sonra markalaştıran, sonra bir müzeye taşıyan, bir atölyeye taşıyan bugün kendi markasıyla, kendi girişimiyle beraber daha geniş kitlelere uğraşmak için mücadele veren bir kadın öyküsü. Öyküsüydü. Tıpkı bu ülkenin, bu toprakların dört bir yanında her gün yeni bir öyküsüne tanık olduğumuz cesur öyküli kadınlar gibi bir kadın öyküsüydü. Ve Şenur Hanım'ın bu öyküsü umarız daha geniş kitlelere yayılır. Kentin Gizli Öyküleri programında dediğimiz gibi ilham veren yaşam öykülerini konuk etmeye devam edeceğiz Bizler iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından yine sizlerle birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz, programımıza konuk olmak isterseniz eğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden, Facebook ve Instagram'dan, Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla beraber sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.